Tasavvufun hakikati, sünneti ihya etmektir. Hafız Takyettin el diyor ki, Şeriat terazisiyle, hal ve hareketlerini ölçmeyen bir kimsenin, fenafillah yollarına girmesi asla mümkün değildir. Bazıları, fenafillah makamının, fenafil rasul makamından daha yüksek olduğunu zannettiler. Ama gerçek öyle değildir. Bilakis arifler, Fenafillah makamını peygamberin sünnetinin ihyasına hasrettiler. Bunun ise peygamberde fani olmaksızın husulü muhaldir. Çünkü Allah Teala Kitab-ı Kerim'inde kendi muhabbetinin ona ittiba etmekle meydana geleceğini beyan buyurmuştur. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'unu yuhibbikumullah. De ki hakikaten Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Mealindeki Ali İmran suresinin 31. ayetinde Allah Ta'ala'nın sevgisi ve bu sevgide istigrak bularak fena fillah olmak peygambere ittiba etmekle tefsir ve izah edilmiştir. Binaenaleyh ittibada kemil bulmayanın sevgiyi iddia etmesi abes bir şeydir. Şu halde fena fillah olmanın manası Allah'ın isyanını terk etmek şartıyla peygamberine tam ittibadır. İşte bunun içindir ki Ebu Bekir Sıddîk radıyallahu anh yemin ederek şöyle buyurdu. Peygamberin akrabasını kendi akrabamdan daha fazla severim. Zira peygamber onları sevmiştir. Çıhar yâri peygamberden bahsedildiği zaman sevgiden benizleri sararır ve gözyaşı dökerlerdi.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 ruhen ve kalben onlarla alakalı olmaktır. Tasavvufun hakikati şeriatin hakikatiyle, şeriatin hakikati beşeri vasıflarla bilinir. Beşeri vasıfları bilmeyen şeriatten anlayamaz. Şeriatı anlayamadığı takdirde edep ve güzel ahlaktan uzaklaşmış olur. Şöyle ki Allah Teala ve melek tarafından Yahut şeytan tarafından gizlice sinir sistemi içine gelen istek ve arzuların yani ilhamların fiile geçmesi veya geçmemesine nazaran beşeri vasıflar iki kısımdır. 1. Bil fiil azalardan meydana gelen vasıflardır. Yani azaların faaliyeti. Bu da ikiye ayrılır. a. Allah Teala'nın yap yahut yapma hitabından ibaret, buyruklarına muvafık olan vasıflardır. Dini mübinde buna taat denilir. Fiilen namaz kılmak, zina ve fuhşu terk etmek gibi. B. Aynı buyruklara muhalif olan vasıflardır. Namazı terk etmek, zekat vermemek, zina yapmak ve mal çalmak gibi. Buna masiyet denilir. Bu iki cihetle insanlara tevcih edilen, dini hükümlerden ibaret, şer'i buyruklara ait ilme, fıkıh denilir. Şeriatin zahiri. Muvafık hareket edene muti', muhalif hareket edene asi denilir. Bu ilmin bilginine fakih denilir. Bu ilmin kısmı azamisi, dünya nizamının dengesine, diğer ifadeyle, dünyevi hayat nizamına aittir. Zekat, vakıf, Cezalar, iktisat, siyaset, davalar, emanetler gibi sair şer'i hükümlerin hepsi bu kısma aittir. Dinin bu kanunu ile vaz'i kanun arasında iki fark vardır. Vaz'i kanunlarda suçun görülmemesi söz konusudur. Şer'i kanunda ise işlenmemesi. Çünkü şeriat nizamında vicdan hakim değil hukuk hakimdir. Beşeri sistemlerde ise vicdan hukuka hakimdir. Aynı zamanda vaz'i kanunun icrasında uhrevi maksat yoktur. Şer'i kanunda ise asıl gaye ahiretteki saadeti kazanmaktır ve bunun için icra edilir. Çünkü dünya her iki itibarla ahiretin tarlasıdır. 2. İnsanın zahirine değil batınına tevcih edilen yap, Veyahut yapmadan ibaret ilahi buyruklara mukabil beşeri vasıflardır. Bu dahi iki kısımdır. a. Bu buyruklara muvafık duygu ve his ki imandır, ilimdir ve aklı selimin hükmü olan güzel ahlaktır. b. İlahi buyruklara muhalif olan duygu ve hislerdir. Buna da cehil, küfür, vehim ve nifak denilir. Bu iki hususta da insana tevcih olunan ilahi buyruklara tasavvuf denilir ve bu bilgiyi bilene sofi denilir. Üçüncü asrın başlarına kadar ashab, tabi'in ve tebe-i tabi'in devrinde hem zahiri hem de batini olarak hükümleri bilerek tatbik edene fakih, tatbikatına fıkıh denilirdi. Yani fıkıh kelimesinden şeriatın tümü kast edilirdi. Üçüncü asırdan itibaren azim ve iradeler zayıf olup heva ve hevesler hükümran olunca dalalet fırkaları tarafından fıkıh ile tasavvuf, fakih ile sofi farklı anlamlarda kullanıldı. Bilmecburiye, mecburiyye, sünnet de birinci yola fıkıh, ikinci yola rüşt ve tasavvuf dediler. İmam Ahmet, Tirmizi, Beyhaki ve Bezzar'ın tahriş ettikleri Ebi Hureyre, İbn-i Mes'ud, Selman ve i̇bn Abbas'tan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Men yuridillahu bihi hayran yufakihhu fid dini ve yulhimhu rüşdahu. Allah Teala kimin hakkında hayrı murat ederse, onu dinde fakih, eşit, helal ve haramı birbirinden ayırt edici kılar ve rüşt yolunu ona ilham eder. İmam Begavi, İmam Malik'ten naklen diyor ki, Hikmet, Allah'ın dininde fıkıhtır. İlim, hikmettir ve nurdur. Çok meseleleri bilmek değil. Allah Teala dilediği kimseyi onunla hidayet eder. Munavi, Hakim Tirmizi'den naklen diyor ki, Burada fıkıhtan murat, hükümlerin hikmetlerini anlamaktır. Kul, Allah Teala'ya ibadet ederek, Emir ve yasaklarına tam manasıyla fiilen muvafakat gösterdikten sonra şer'i hükümlerin sırlarını anlar ve perde kalkar. İşte bu perdenin kalkmasına rüşt denilir. Ulul elbab. Edep denildiği vakit tasavvuf, tasavvuf denildiği vakit edep akla gelir. Tasavvuf hep adaptan ibarettir. İşte zahir ve batın bu izahtan ibarettir. Taceddin i̇bn Ataullah Kuddisesi Ruh bu makamda şöyle buyurmuştur. Ubudiyetine engel olan beşeri bütün vasıflardan çık ki, hakkın nidasına icabet etmiş ve huzuruna yakın olasın. Reşit ve fakih, ehli ihsan olandır. Yani Allah Teala'yı görür gibi ona yönelen, müşahade veya murakebe makamında olan zattır. Hikemin şarihi, Kastamonu'lu Hafız Ahmet burayı şerh ederken şöyle demiştir. Rezailden tecerrüt etmedikçe bir zaman ey dil mucibi daveti hak hem karibi hazret olmazsın. Hevai nefsten sermayeyi izzettir istigna aziz olmazdı Yusuf çekmesi dameni Züleyha'dan. İşte bu itibarla İmam Malik radıyallahu anh men tasavvaf Vermem yeterli değil. Eğer bir şeyi anlamak için bir şeyi anlamak için bir şeyi anlamak için bir şeyi anlamak için bir şeyi anlamak için ilmini şeyi anlamak için bir şeyi anlamak için bir şeyi anlamak için bir şeyi anlamak için bir şeyi anlamak çünkü fıkıh tasavvufun şartıdır. Fakat tasavvufsuz bir fıkıh ile ne kadar muvafakiyet olacağı malum değildir. Zira tasavvuftan iman ve İslam'a alakalı olan kısmın inkarı küfürdür. İhsanla alakalı olan kısmın inkarı fısktır. İmam Malik bunu kastetmiştir. Fakat İmam Gazali tasavvufun en az derecesi ona inanmak ve ehline havale etmektir demiştir. Bu takdirde tasdikle fısktan kurtulmuş olunur. Demek ki din, iman, İslam ve ihsandır. Edep denildiği vakitte hepsi kastedilir. İmanda bütün Müslümanlar birdir. Ama İslam ve ihsan hususunda bir değillerdir. Gerek ilahi buyrukları ve gerekse yukarıda izah ettiğimiz beşeri vasıfları güzelce anlamayan kimse, fıkıh kıyafetiyle sofiye, sofi kıyafetiyle fakihe saldırır. Bu da ilahi teklifleri ve beşeri sıfatları idrak etmemekten meydana gelir. İslam dininin medarı, esas ve temeli, itikat, ibadet, muamelat, ukubat ve adab olmak üzere beştir. Her biri de beşe ayrılır. Özellikle adab, yani ihsan kelimesine giren mana, hepsini kapsar. O halde İslam dairesinde olan fıkıh ilimleri ehli teklifin şahsına yahut birlikte Gayrine ait ve azalarının izhar ettiği hükümlerdir. Mesela ibadette namazın, orucun, haccın, zekatın, cihadın sıhhatini, fesadını, şartlarını, rükünlerini muamelatta fert veya toplumun giydikleri, yedikleri, aldıkları ve sattıklarının, hülasa, rızaya dayalı mal veya menfaatin şer'i mübadelesini, ayrıca şer'i şerife dayalı evlenmeleri, iki eş veya fertlerin aralarında vuku bulan davaları, tevdi edilen emaneti, iğretileri ve mirasları, ukubatta vuruş, bir malı çalmak, gasp etmek, müskiratları içmek veya satmak, zina etmek, iftira etmek ve dinden çıkmaya dair cezaları ve bu hususta şer'i hükümlerin icraatını en güzel teferruatıyla bilmek fıkı bilen fakih'tir. Fıkı ilminin alimi bir taraftan beşeri vasıfları tespit eder, diğer taraftan icra eder. Bu icraata ilm zahir denilir. Zahirde nizamın korunması, umum halkla yani devlet ve millet ile ilgili olduğu ve özellikle devlet kademelerinde çalışanlar, hükümdar, müftiler, bu bölüme önem verdikleri için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine tevdi ettiği batini ilimleri heder ettiler. Onların batini ilimleri heder etmeleri, Zamanımızda zahiri olan fıkhın dahi icra edilmemesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla şimdiki Müslümanlar hem zahiri ve hem de batini şeriatten mahrum oldular. İnkarın sebebi de budur. İmam Kuşeri, Ebu Talibi Mekki ve İmam Gazali kendi zamanlarında tasavvuf yani iman ve adaba doğrusu ihsana ait olan ilimlerin terkinden şikayet ederler. Halbuki 2. asırdan itibaren 7. asra kadar bir taraftan Ehl-i Sünnet ve Cemaat uleması, Cibril hadisinin içinde beyan olunan iman, İslam ve ihsanı öğretirlerdi. Diğer taraftan 3. asrın başından itibaren şu ana kadar bidatçiler ise bunu yıkmaya çalışmışlardır ve çalışmaktadırlar. Şimdi ise tasavvuf var mıdır yok mudur? İslam nedir? Münakaşası yapılıyor. Konuya dönelim. İman, İslam ve ihsanı öğrenmenin hakikati şöyledir. Bir müminin imanı, İslami ahkamı tatbik etmekle azalarında görüldüğü gibi, ayrıca tatbikatının kalp ve ruhunda da tab olması gerekir. Çünkü şeriat nizamı sadece zahiri ve dünyevi bir maksat için değil, bununla birlikte Ali maksat olan uhrevi saadetin tahsili içindir. Ehli sünnet vel cemaatin ittifakı da budur. Bu hususta birçok hadis ve ayetler vardır. Her biri birer hujjettir. 1. Müslim, İbn Mace, Esfahani ve daha başkalarının tahric ettikleri Ebi Hureyre'den gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İn Allah la yanzuru ila suverikum ve emvalikum vallakin inne ma yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Gerçekte Allah Teala suretlerinize, mallarınıza rahmet gözüyle bakmaz. Lakin ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Yine Tabarani'nin tahric ettiği Ebi Malik eş ari'den gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne Allah la yanzuri ila ejsamikum ve la ila ahsabikum ve la ila emvalikum. Velakin yanzuri ila kulubikum. Femen kana lehu kalbun salihun, Allahu aleyhi. Ve innema entum benû âdeme ve ahabbukum ileyye atqaqum. Gerçekte Allah Ta'ala bedenlerinize, şeref ve neseplerinize, mallarınıza rahmet gözüyle bakmaz. Lakin kalplerinize bakar. Artık kime masiyeti ve fıskı işlemek arzusundan selametli bir kalp olursa, Allah Teala lütuf ve merhametiyle ona yönelir. Ve siz ancak Adem oğullarısınız. Gerçekte bana en sevimliniz, en çok Allah'tan korkup hududunu koruyanınızdır. Mahluk, dünya hayatında fen, servet, riyaset ve bedeni güç gibi zahiri şeylere bakar. Kim silahça, ilimce ileri ise o kimseye hürmet edilir. Allah-u Teala ise insanın zahirinden daha ziyade batınına yani kalbine bakar. Sonra kalpten azalar üzerinde halkça da görülen ve kalpte tab olan takva derecesine bakar. Demek kalp Allah'ın nazargahıdır. Gayretli olduğundan gayrisini orada kabul etmez. Münavi, ve Gümüşhanevi İmam Gazali'den naklen diyorlar ki, Hayret ve hayret! Mahlukun nazargahı olan yüzün temizliğine insanlar sürekli çalışırlar da, allah Teala'nın nazargahı ve edep, güzel ahlak, ihsandan ibaret müşahade ve murakebe mahalli olan kalbe bakmazlar. İşte bu gaflet! 2. Kalpte tabi olunmamış zahiri amel merduttur. Hatta ibadet, muamelat, ukubatlarda, Allah'tan gayri kalpte bulunursa bir nevi şirk olur. Nitekim El-Keyf suresinin 110. ayetinde فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ve arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak tutmasın. Yine En-Nisa birinci, El-Ahzab 52. ayetlerinde Cenab-ı Hak Teala, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ Gerçekte Allah sizin üzerinizde tam bir murakabe edicidir, buyurmuştur. Yani Allah Teala daima iki cihetle sizi kontrol eder. Birincisi, Ruhi ihlasla azalarınızdan meydana gelen ve şeriata muvafık olan amelinize, ikinci olarak aynı amelin tekrar kalpte suretlenmesine bakar. Birinci itibarla ilahi buyruklar fıkıh, ikinci itibarla tasavvuftur, adaptır. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, ashab tabi'ine, tabi'in, tebe tabi'ine dini öğrettikleri zaman şeriatin her üç tarafını öğretirlerdi. Yani imanın bedende tabu olunması, bedendeki amelin kalpte suretlenmesi ve murakebeyi. Müslim ve Buhari'nin tahriş ettikleri Numan bin Beşir'den gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnnel halale beyinun ve innel harame beyinun. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما؟ ألا وإن حما الله محارمه؟ ألا وإن في الجسد مضغة؟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 Fesat, haram lokmaya bağlanmıştır. Helal lokmadan salah ilhamları kalbe gelir. Kalp bedeni ıslah eder. Haram lokmadan nefse kötü ilham gelir. Bozuk ahlak bundan meydana gelir. Nefs bedeni ifsat eder. Yüreğe bağlı olan ve helal ile salahiyet bulup bedeni hareketleri ıslah eden bu kalbe latife-i rabbani denilir. Eğer haram lokma ve menfi telkin olmazsa, bu latife, yani kalbi insani, güzel hareketler işlemek için Allah'tan, melekten ilham alır. Eğer beden haram lokmadan beslenirse, menfi telkinlerden dolayı maddi olan yüreğin dışındaki nefs, kalbi insaniyi yutar, siyahlaştırır ve bedeni hareketleri ifsat eder. Hadis-i şerifteki yürek kelimesi zikri mahal, iradeyi haldir. Şeriatin emrini yerine getiren, yani kalp ve bedeni salah bulan bir zat, fakih olduğu kadar sofi, sofi olduğu kadar fakih olur. Bunun için İmam Malik, kim fıkıh ilmini anlamadan tasavvufu izhar ederse, gerçekte zındıklaşır. Ve her kim tasavvuf, Özleşmek ilmini anlamadan fıkıh ilmini izhar ederse gerçekte fasık olur buyurmuştur. Evet, kalp salah bulduğu vakitte göğüs inşirah bulur. O zaman mümin dini hükümlerde gerek imana, gerekse İslam'a ve gerekse ihsana bağlı meseleleri şubheden ari bir surette inandığı gibi tatbik eder. Tatbik ettiği kadar da inanır. Rabbini görür gibi ubudiyetini icra eder. En azından Rabbi onu gördüğü için abdiyetini icra eder. El-ihsanu en ta'budallaha kaenneke terahu fe in lam takun terahu fe innehu yarak. İhsan, gerçekte senin Allah Teala'yı görür gibi ibadet etmendir. Şayet sen onu görmezsen, gerçekte o seni görüp durur. İşte bu itibarla Eşşem suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Cenab-ı Hak Teala فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ Sonra da ona hem kötülüğü hem ondan sakınmayı ilham edene ki onu tertemiz yapan kişi muhakkak umduğuna ermiş, onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır, buyurmuştur. Helal lokmadan, güzel ahlaktan beslenen bir kalp, İslam'a genişlediği gibi, kalp latifesi de çalışınca, nur suretinde iman içine nüfuz eder. İşte insanın kalbine bu nur geldiği andan itibaren, şüphe ve şekten kurtulur. İnsanlık da bu latifeye bağlıdır. Buna nefsi natıka da denilmiştir. İmanlı bir felsefecinin son tekamülü de burada olur. Fakat şuhud ve murakebe makamlarına yani ihsan mertebesine ulaşılması ancak ve ancak felsefenin ötesindeki tasavvufi yollarla mümkündür. Latifeyi Rabbani ve Nurani imanın mahallidir. Şarap sirkeleştiği gibi nefsi natıka da kalp latifesine çevrildi mi işte o zaman nurlanır. Allah Teala Kur'an-ı Hakim'de El-Mucadele Suresi 22. ayetinde birçok teklifleri bu latifeye yüklediğini ve imanın bu latife içinde yerleştiğini beyan ederek şöyle buyurur. Ulaike ketebe fi kulubihimul imana ve ayyedahum biruhim minhu. Onların eşit peygamberin maiyetinde olanların kalplerine imanı yazmıştır ve nezdinde bir ruhla onları desteklemiştir. İşte imanın azalarda tabi olunması ve azanın da taat ve ibadetlerinin kalplerde tabi olunması budur. Bununla şerefe ulaşan mümin ve muhsindir. Ruhun desteklemesiyle nurlanan bu kalp latifesi artık başkalaşır. Bir çocuğun 15 yaşından sonra ismi kuvveti nasıl değişiyorsa, öylece bu kalp de değişir. İsmi Fuad ve Lub olur. Ve önceki aklı veyahut istilasına, yani iman ve İslam mertebesinde vücudi olan imanına, ikinci bir iman, ikinci bir vicdan katlanmış ve işte ihsan makamı burada başlamış olur. Artık burada Abd, kalbinin müşahadesiyle Rabbin rububiyetine tamamen inanmış olur. Ve binaen aleyh, Abd, Rabbini görür gibi, inandığı hükümleri aşk, şevk ve rahatlıkla icra eder. Helal ve haram hükümlerine tereddütsüz iman eder. Onun bu haliyle, içe dönüş yapmakla, İslam'a teslimiyeti kemale ermiş olur. El Furkan suresinde övülen, İbadur Rahman budur. İbadur Rahman, 1000 lirayı rahatlıkla kazandığı zaman ne kadar seviniyorsa, 10 lirayı sadakaya verdiği vakitte de o kadar sevinir. İbadur Rahman, Hakiki Müslim, Muhsin, Hizbullah. Yekini iman burada tahakkuk eder. Bediüzzaman'ın bahsettiği tahkiki iman bundan aşağı mertebededir. Çünkü sekine kalbe gelip kalp latifesi ruhla desteklendiği zaman, istidlali iman, şuhudi imana dönüşür. Nitekim El-Fetih suresinin 4. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Huvellezî enzele s-sekinete fî kulûbil mu'minînel yezdâdu îmânem ma'a îmânihim. O, mü'minlerin kalplerine imanlarını katmerli bir iman ile artırmaları için sekîneyi eşit kubbe-i indirendir. Beydavi. Alûsi ve Nahcevâni'nin tefsirlerinde tasrih edildiği üzere, burada iman, nekre ve marife olmak üzere tekrarlanmıştır. Yani, müminlerin iman ve İslam mertebesindeki imanları, herkesçe malum ve maruf olan imandır. Şer'i edeplere ve sünnet-i seniyeye riayet sebebiyle, müminlerin vücudi imanlarına Allah Teala şuhudi bir imanı ekler. Bu sayede abd, budiyetini hakiki olarak zorluksuz tatbik eder. Hasılı, şer'i adaba riayet edene iki mükafat vardır. A. Allah Ta'ala kulunun tatbiki imanına mükafat olarak göğsünü genişletir. Nitekim, Ez-Zümer 22. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. اَفَ مَنْ شَرَحَ اللّٰهُ lil لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ ala نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Öyle ya! Allah'ın göğsüne Müslümanlık için inşirah, eşit İslami ahkamı kabul etmek kabiliyeti verdiği bir kimse, hakikaten o, Rabbinden bir nur üzerindedir. Buraya makamı müşahede denilir. Müfessir Ebu Suud'un dediği gibi, inşirah suretiyle kalbe inen nur, abde marifet ve gerçeğin yolunu gösterir. Ve abd, şereflenmiş olduğu bu nurla muhsin olur. Bir taraftan hakka itaat, diğer taraftan halka şefkat eder. İbnu Cerir ve İbnu Merdûveyh'in tahric ettikleri Abdullah bin Mes'ud ve Katâde'den gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İza daḫalen nûrul kalbe in şeraha ven fesaha. Nur kalbe girdiği zaman kalp inşirah bulup genişler. Denildi ki bunun alameti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Naam, el inabetu ila daril huludi ve't tecafa an daril gururi ve'l istidadu lil mevti qabla Evet, insanların mağrur eden dünyadan uzaklaşmak, ebedi olan diyara dönmek, ölümün gelişinden önce ölüme hazırlanmaktır buyurdu. Bu hadisi şerif, hakimin senedinde zayıf ise de, beyhakinin senedinde hadis hasendir. Dara bu hadisin zayıf olduğuna hükmetmiş ise de, mana itibariyle hadis sahihtir. B. Kur'an-ı Hakîm'in birçok ayetlerinde, Ulul Elbab'dan bahis buyurulmuştur. وَمَا يَذَّكَّرُ illa Ulul Elbab Bunları,